bazı gelen gibi tramvarı var diyor şöyle böyle. Efendim biz cennet istemiyoruz, benim istemiyoruz, gül hanım. Allah'ı istiyoruz. Süret bitken basayalım, kıyamet koparıyoruz. Aman yandım da bitti de koymuş şikayet Allah'a. Allah'a kullara şikayet ediyoruz. Allah Allah'a şikayet olur. Kula şikayet olur. Bak Ebbigam ne yaptı? Rabbi inni mesire dur entel rahim dedi. Kendine şikayet diken bizine olay olmuyor. Baba seni bir versen babacım diye sen baba, ne sarılacaksın, başını ne yiyeceksin? Yine <gülüyor> babacım diye sarılacaksın, baba,